1872 yılında Londra'nın Savile Row Caddesi'nde 7 numaralı evde Mr. Phileas Fogg oturuyordu. Kendisi Reform Kulübü'nün üyesiydi. Yakışıklı, kibar bir İngilizdi. Tam bir İngiliz centilmeni. Ne iş yaptığını kimse bilmezdi. İş adamı değildi, çiftçi değildi, yazar değildi, işi gücü olmayan bir insandı denebilir. O yalnız Reform Kulübü'nün üyesiydi. Mr. Filyas Fogg zengin miydi? Elbette. Fakat parasını nasıl kazandığını bilen yoktu. O da bunu açıklamak lüzumunu hiçbir zaman duymadı. Çok az konuşurdu. Ondan daha az konuşan yoktu denebilir. Seyahat etmiş miydi? Belki etmişti. Çünkü dünyayı herkesten daha iyi biliyordu. Fakat herkes onun yıllarca Londra'dan hiç ayrılmadığını da biliyordu. Londra'da dahi ile kulübü arasındaki yoldan başka yerde onu pek gören olmamıştı. Mr. Filyas Fogun üzerinde çok titizlikle durduğu husus, bütün işlerini her gün aynı saatlerde görmesiydi. Kulübe gittiği zaman sadece gazete okur, yemeğini yer ve birkaç arkadaşıyla kağıt oynardı. Ve bunu da para kazanmak için değil, zevk için yapardı. Evli ve çoluk çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyordu. Babası veya anası hakkında kimse bir şey bilmiyordu. Kız veya erkek kardeşleri de olmadığı sanılıyordu. Savile Row'daki evine hiç ziyaretçi gelmezdi. Evin bütün işlerini gören bir uşağı vardı. Mr. Phileas Fogg en ufak bir hatayı ne kabul ne affederdi. Uşağı John Foster bir gün onun sıcak suyunu 86 derece yerine 84 derece getirdiği için işini terk etmek emrini almıştı tarih 2 ekim öğleden evvel saat 11'de Filyasfog koltuğunda oturmuş saat 11 ile 11.30 arasında gelecek olan yeni uşağını bekliyordu. Saat 11.30'u vurduğu an Filyasfog çıkıp her gün yaptığı gibi kulübüne gidecekti. Efendim hizmetinize geldim. He, adın John ve Fransızsın değil mi? Özür dilerim. Adım John değil. Jean efendim. Jean Paspartu. Adım şahsiyetime çok uygun efendim. Hemen her işi yapmışımdır. Sokak şarkıcılığından akrobatlığa kadar birçok işler yaptım. Beş yıl evvel Paris'ten ayrıldım Londra'ya geldim. Senin çalışkan ve güvenilir bir kimse olduğunu söylediler. Memnun oldum. Şartları biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Pekala. Saatin kaç? 11:22 22 geçiyor efendim. Saatin geri. İmkanı yok efendim. 4 dakika geri. Önemi yok. Madem ki şimdi öğrendin, ona göre hareket et. Şimdi 2 Ekim 1872 Çarşamba günü saat 11:29 geçeden itibaren benim hizmetime girmiş buluyorsun. Şapkamı ver, ben kulübe gidiyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Banka hırsızlığını duydun mu Bok? Hayır daha gazeteleri okumadım. Bankayı soyanlar 55 bin sterlin götürmüşler. Sanırım hırsızları bulamayacaklar. Neden bulamayacaklarmış? Dünya o kadar büyük ki hırsızlar kolayca izlerini kaybedebilir. Ben aynı fikirde değilim. Dünya artık eskisi kadar büyük sayılmaz. Süratli vapurlar trenlerle dünya ufalmıştır. Alın mesela Süveyş kanalını. Mesafeleri ne kadar kısaltıyor? Hindistan'da Amerika'da şimdi demiryolları var. ...acaba insan dünyayı... ...ne kadar zamanda dolaşabilir şimdi? Üç ayda dolaşabilir. Bence 80 gün kafi. İmkânı yok. Yok mu? Verin bir kağıt... ...size hesabını yapayım. Bakın şimdi. Londra'dan Süveyş'e... ...tren ve vapur yolculuğu ile yedi gün. Süveyş'ten vapurla Bombay'a... ...on üç gün. Bombay'dan Kalküta'ya tren... ...üç gün. Kalküta'dan... ...Hong Kong'a vapur... ...on üç gün. Hong Kong'tan Yokohama'ya vapur 6 gün, Yokohama'dan San Francisco'ya vapur 22 gün, San Francisco'dan New York'a tren 7 gün, New York'tan Londra'ya vapur ve tren 9 gün, Eder 80 gün. Tamam mı? İmkansız. 4000 sterline bahse bile girerim. Ben bu seyahati 80 günde yapmaya hazırım. Hem de bu gece hareket ederim ama 4000 bin kabul etmem. 20 bin sterline bahse girerim. Ben kabul ediyorum. Ben de. Yalnız unutmayın yol masraflarında da size aittir. O da kabul. O da kabul. Durun, şu deftere bakayım. Hı hı. Bu gece saat 8:45'te Dover'e bir tren var. Onunla hareket ederim. Hemen bu gece mi? Evet, bu gece. 2 Ekim Çarşamba. Hareket ediyorum. Demek ki 21 Aralık günü saat 8:45'te burada olacağım. Olmazsam size 20 bin sterlin ödeyeceğim. <gülüyor> tamam. 80 gün sonra görüşmek üzere. Can Buyurun efendim 10 dakika sonra hareket edeceğiz Dover ve kaleye gidiyoruz Oradan 80 günde bitecek devralem seyahatine çıkacağız Devralem seyahatine mi? Evet devralem 80 günde 80 günde. 10 dakika sonra da yola çıkacağız Öyle Ama yanımıza alacağımız eşyalar ne olacak Ne zaman hazırlanacağız Yanımıza yalnız geceliklerimizi alacağız Diğer eşyayı yolda gittikçe satın alırız Peki hemen çantayı alayım ben Heh, Şu çantaya dikkatli bak içinde 20 bin sterlin var ...ben hazırım. Hadi çek kapıları. Devralen başlıyor demek... Bir gün sonra Süveyş'te yolcular Mongolia gemisini beklerken rıhtımda iki kişi ciddi bir konu üzerinde görüşüyordu. Bu iki kişinin biri İngiliz konsolosu, Digeri'de sivil polisti. Filyas Fogg'la arkadaşlarının bahsettikleri bankası soygununu yapan hırsızları bulmak için muhtelif limanlara sivil memurlar yollanmıştı. Bu da onlardan biriydi. Mr. Fix adındaki kısa boylu, gözleri heyecanla etrafı tetkik eden sivil memur, banka hırsızının... Muhtemelen Amerika'ya kaçmakta olduğunu fakat polisi şaşırtmak için Hindistan ve Japonya üzerinden seyahat etmekte olduğu kanaatindeydi. Mongolia vapuru Süveyş'te kısa bir süre durduktan sonra Bomboya'ya yol alacaktı. Yolcular vapurdan çıkmaya başlayınca Mr. Fix yolcuların her birini dikkatle süzüyordu. Bu yolculardan biri de Jean Passepartout'u idi. Efendisi onu pasaporta konsolosun vizesini almak için vapurdan dışarı yollamıştı. Jean dışarı çıkınca Mr. Fix'e yaklaştı ve konsolosun nerede bulabileceğini sordu. Mr. Fix pasaportu inceden inceye tetkik edince Filyas Fogg'un aradığı banka hırsızı olacağına hükmetti. Sivil polis Mr. Fix ile Jean'ın arasında şu konuşma geçti. <Gülüyor> Bu pasaport senin değil Evet benim değil patronumun Patronun nerede Vapurda Pasaporta imza almak istiyorsak konsolosu yanına kendisi gitmesi lazım Başkasını yollayamaz Öyle mi Öyle Nerede konsolosun bürosu Şu karşıda Gidip patronu çağırayım Kızacak ama Hadi git çağır Ne var Mr. Fix Aradığınız hırsız zannederim Mongolia vapurunda Pasaportuna imza almak için uşağını yollamış Gelsin de görelim bakalım Mr. Fix Şüpheli bir insan olduğu anlaşılıyor akselde görünmekten kaçmazdı Hindistan'a kaçmasına mani olmalıyız Ben onu burada alakoymak niyetindeyim Londra'da tevkif için yazı gelinceye kadar Bay Konsolos e, Lütfen pasaportuma imza eder misiniz? Verin bakayım ee, Siz Mr. Filias Fox'sunuz değil mi? Evet Londra'dan geliyorsunuz Evet Nereye gidiyorsunuz? Bombaya. Bu durumda pasaportunuzu bana imzalatmak mecburiyetinde olmadığınızı biliyorsunuz. Evet bunu biliyorum. Ancak Süveyş'ten geçtiğimi ispat etmek için imzanızı istiyorum. Peki öyleyse verin imzalıyım. Buyurun. Mersi. İstediğiniz oldu değil mi? Evet. Patron pasaportuna imza aldı. Demek burası Süveyş ha? Ve biz şimdi Mısır'dayız. Mısır'da ya Yani Afrika kıtasında O da doğru Vakit olsaydı da biraz etrafı görseydik Ama o kadar acele seyahat ediyoruz ki imkan yok Demek işiniz çok acele Evet benim değil patronun işi çok acele Londra'dan o kadar ani hareket ettik ki Yolculukta lüzumlu eşyanın hiçbirini alamadık Ben seni istediklerini alacağım bir yere götüreyim Yardımınıza çok teşekkür ederim Ama vapura geç kalmayayım Vapurun kalkmasına daha çok var Saat henüz 12. 12 mi? Alay mı ediyorsunuz? Saat daha ona sekiz var Senin saatin geri Geri mi? Benim saatim mi geri? Dedemin dedesinden kalma bu saat mi geri? İmkansız Ha şimdi anladım Seninki Londra saati Süveyş'te iki saat ileri olması lazım Saat farkı, düzelt saatini Neden düzelteyim? Yanlış değil ki O halde güneşe göre hareket ederiz Güneş yanılır da benim saatim yanılmaz <gülüyor> Nasıl istersen Ha niye diyordun sen Londra'da ani hareket ettik dedin değil mi? Hem de ne ani patron çarşamba gecesi kulüpten geldi. 45 dakika sonra da yola çıkmıştı. Peki nereye gidiyor patronun? Devri Alem seyahatine çıktı. Devre Alem seyahatine mi? Evet bu seyahati 80 günde bitirmesi lazım. Ama söz aramızda ben şüpheliyim bitiremez. Sözde arkadaşlarıyla iddiaya girişmiş. Benim aklımı almıyor. Patronun acayip bir adam senin. Evet pek garip bir adamdır. Zengin mi? Çok zengin olmalı. Hmm. Yanında bir sürü para hepsi de gıcır gıcır yeni. ...eli de bol epici harcıyor. Patronu çoktan beri mi tanıyorsun? Hareketimizden evvel tanımıyordum. Ben onun yanına Çarşamba günü girdim. Şimdi de Bombay'a gidiyorsunuz ha? Yok canım. Bombay nerede? Hindistan'da. Yani Asya'da ha? Mm-hmm. Asya'da tabii. <Gülüyor> ...Bay Konsolos. Artık şüphem yok... ...aradığınız adamı bulduk sanıyorum. Sözde iddiaya girmiş de 80 günde... ...dünyayı dolaşacakmış. Böylelikle polisin elinden kaçacağını hesaplamış demek. Ne yapmak niyetindesin şimdi? Londra'ya telgraf çekeceğim. Adamı tevkif emirini... ...bombaya yollasınlar. Ben de vapurla hareket eder, bombayda emri alır almaz yakasına yapışırım. Bence en uygun yol bu. İyi yolculuklar... ...siz Mr. Fix'siniz değil mi? Bana işte yardımda bulunmuştunuz. Evet. Sen de acayip İngiliz patronun yanında çalışıyorsun değil mi? Evet. Adım Jean. Sizin seyahatiniz nereye? Sizin gibi ben de Bomboya gidiyorum. Mükemmel. Evvelce de gitmiş miydiniz? Hı hı. Evet gitmiştim bir kere. Enteresan bir yer mi? Çok enteresandır. Vakit bulursanız görülecek çok yerleri var. Ümit ederim ki vakit olur. Hem ben bu seyahati hiç anlamıyorum. 80 günde dünyayı dolaşabilmek vapurdan trene, trenden vapura koştur. Şu iş Bombay'da bitse bari. Patronum Mr. Fok nasıl? iyi mi? Güvertede hiç görünmüyor. Yolcular arasına pek karışmak istemiyor. Biliyor musun Monsieur Paspartu? bana öyle geliyor ki bu 80 gün hikayesi başka bir maksadı gizlemek için uydurulmuş. Doğrusu ben de anlamıyorum ama anlamak da istemiyorum. İşte Bombay göründü Bugün Ekim'in yirmisi Pazar Vapur iki gün erken geldi Bakalım bizim yolculuk burada bitecek mi Bitecek galiba Mr. Fix yanıldı Filyas Fog'un tevkifi için Londra'dan beklediği emir Bombay'a gelmemişti Vapurdan çıktıktan sonra Fok o akşam trenle Kalküte'ye hareket edileceğini söyledi. Mr. Fix, Mr. Fogg'un tevkif edilmesini Bombay polis müdüründen istediyse de bu isteği reddedildi. Bu arada Fok ve uşağı Jean Paspartu şehri gezmeye çıktılar. Hint mabetlerine yabancıların girmelerinin yasak olduğunu ve yerlilerin dahi mabede girerken ayakkabılarını çıkarmak mecburiyetinde olduklarını bilmiyorlardı. Paspartu. Mabetlerden birine pabuçları ayağında olduğu halde dalınca, rahipler kendisini yaka paça tutup dışarı attılar. Mr. Fix olayı öğrenmişti. Evvela onların peşinden kalküteye gitmeye karar verdi. Fakat sonra kararını değiştirdi. Suç Hindistan'da işlenmiştir. Ben yapacağımı bilirim. Artık elimden kurtulamaz dedi. Mr. Fix uğraşa dursun, Filyas Fog'la Passepartout, o gece trenle Bombay'dan Kalküto'ya hareket ettiler. 22 Ekim salı sabahı tren birdenbire durmuştu. Bir memur bütün yolcuların trenden inmelerini söyledi. Neden inliyoruz trenden? Tren buraya kadar da ondan. Ama biz Kalküto'ya gidiyoruz. Onu bilmem. Tren hattı burada bitiyor. Burası Kolbi köyüdür. Buradan Allahabat'a kadar olan 80 kilometrelik mesafede... ...hat henüz inşa edilmedi. Ne olacak şimdi Mr. Fogg? Ne olacak başka bir vasıtayla yola devam edeceğiz. Buradan başka vasıta var mı? Yok. At arabası ve atlar vardı ama... ...hattın yapılmadığını bilen yolcular bunları evvelden peylediler. O halde biz yürüyerek gideceğiz. İki gün vakitten kazancımız var. Kalküta'dan Hong Kong'a ayın 25'inde bir vapur var. Bugün ayın 22'si yetişiriz. Peki neyle gideceğiz? Yürüyerek gideceğiz. Öğrendiğime göre Hintli'nin birinde bir fil varmış. Fili kiralayıp gidemez miyiz? İyi fikir. Gidip adamı bulalım. Buyurun gidelim. Söylediklerine göre şu karşıda oturuyormuş. Fili kiralarsak daha çabuk gideriz. İşte adam burada. Sor bakalım. kaçak kiralar? Bizi Allah'a bata fille kaça götürürsün? Götüremem. İyi para veririm. Saatine on sterlin. Götüremem. Saatine on beş sterlin. Hayır. Fili bize sat. Bin sterlin vereyim. Aman Mr. Falk çok para veriyorsunuz. Yirmi bin sterlin bahsi kazanmak için çok değil. Nasıl verecek misin bin sterline? Hayır satmıyorum da. Sana son bir teklif iki bin sterline. İki bin? Ee, i̇ki bin sterline satarım. Peki sen bize bir de kılavuz bul. Ona da iyi bir bahşiş veririm. Şimdi sen de paspartu, çarşıdan yiyecek al. Dokuzda hareket edeceğiz. İki günde Allah'a bata vararız. Ve böylece Filyas Fok'la Uşağ Paspartu, 22 Ekim sabahı saat 9'da Allahabad istikametinde yola çıktılar. 80 günde devralemin henüz 22. günüydü. Daha çok yol ve hayli de zaman vardı. Can Saat tam sekiz... On bir saattir yoldayız... Allah'a bak yolunun yarısına geldik... Uzaktan sesler geliyor... Nedir acaba? Ben de duyuyorum... Dur bakalım ne olacak? Kalabalık bir grup insan geliyor... Ha, ha, anladım... Tanrı Kalim merasimi... Aşk ve ölüm tanrısı... Aşk tanrısı amma da çirkin... Önde yüzü sapsarı bir kadın yürüyor... Arkasında da bir tabut... Bu merasimin adı Satti'dir. Öndeki kadının kocası ölmüş. Kadını da yarın sabah merasimle yakacaklar. Ne vahşi bir adet. Evet vahşi bir adet. Hindistan'da yasak edildi. Bazen böyle uzak yerlerde hala tatbik ediliyor. Zavallı kızcağız. Jan. Kızı kurtaralım mı ne dersin? Yolunuzdan gecikiriz. Daha 12 saat vaktimiz var. Biz bunların peşlerinden takip ederiz. Civardaki bir mabede girecekler. Gece bütün rahipler uyuduktan sonra kızı kaçırırız. Saat şimdi sekiz. Mabir'in yanına gelince ağaçların altında gece yarısını bekleriz. <Gülüyor> ...olsa zamandan kazancımız var. Mr. Filyas Fogg, uşağı Jean Passepartout ve fil sürücüsü Klaus Hintli sabaha kadar beklediler. Güneş yükseldiği zaman yakma törenini yönetecek olan rahipler ve kalabalık uyanmış, hazırlığa başlamışlardı. Mr. Fogg, kocasının cesedi yanında yakılacak olan genç ve güzel kadının mabet kapısından çıktığını görünce koşup kurtarmayı düşündü. Fakat bunun akılsızlık olacağını da biliyordu. Mr. Fogg akılsız bir insan değildi. Rahipler odun yığını hazırladılar, kızı götürüp odun yığının üzerine oturttular ve odunların kolay yanması için yağ döktüler. Tam odunları ateşleyecekleri sırada yığın üstündeki ceset birdenbire ayağa kalktı. Etraftaki Hintliler korkudan şaşkına dönmüşlerdi. Demek kadının kocası bir mucize sonucu dirilmişti. Herkesin şaşkın bakışları arasında dirilen ceset kadını kucakladı ve oradan uzaklaştı. Dirilen ceset Mr. Fogg'un uşağı Jean Passepartout'dan başkası değildi. Gece yarısından sonra gizlice odun yığınına giderek cesedi saklamış ve elbiselerini de kendisi giymişti. Mr. Fogg zekasından dolayı Passepartout'u'yu tebrik etti ve hep birlikte tekrar yola çıktılar. Hintliler cesedi bulunca hiliyi keşfetmişlerdi fakat artık iş işten geçmişti. Mr. Fogg, Passepartout ve Hintli kadın nihayet Allah'a vardılar. Kalküte'ye gitmek üzere trene bindiler. Ertesi sabah saat 7'de Kalküte'ye vardıkları zaman Mr. Filias Fog'u bir polis bekliyordu. <Gülüyor> Mr. Filyas Evet Filyas benim. Bu adam sizin uşağınız mı? Evet. İkiniz de beni takip edin. Niçin sizi takip ediyoruz? Merkezde öğrenirsiniz. Evvela öğrenelim de sonra sizi takip edelim olmaz mı? Can çok söylenme. İngiliz kanunlarına itaat edilir. Binin bakalım şu arabaya. Saat yedi buçuk. Hong Kong'a vapur on kalkıyor. Vapuru kaçırmayalım. On iki vapuruna yetişeceğiz merak etme. Burada iniyoruz. Şimdi hakimin huzuruna çıkacaksınız. Hangi suçtan? Sorma dedim ya sana. Birinci davanın sanıklarını çağır. Adınız? Filias Fok. Sizin? Jean Paspartu. Tamam. Üç günden beri Bombay'dan gelen trenlerden sizin çıkmanızı bekliyorduk. Efendim suçumuz nedir? Şu masanın üzerindeki ayakkabılar kimin? Benim. Yapılan şikayete göre bir Hint mabetine pabuçlarınızı çıkarmadan girmişsiniz. Doğru mu? Ha, anladım. Ama bilmiyordum. Yanlışlık oldu. Mr. Fock da beraber miydi? Hayır. Patronumun haberi bile yok. Bu mazeret değildir. İngiliz kanunlarına göre Hintilerin örf ve adetlerine karşı saygısızlık gösterenlere de ceza verilir. Jan Paspartu. Sizi 14 gün hapis ve 300 sterlin cezaya mahkum ediyorum. Siz de Mr. Filyas Fogg. Uşağınızdan sorumlu olduğunuz için yedi gün hapis ve 150 sterlin cezaya mahkum edildiniz. Efendim kanunen hakkım olan nakdi kefalet ödemek istiyorum. Olur ödeyebilirsiniz. Her biriniz için nakdi kefalet bin sterlindir. Bu para hapis cezanızı ne zaman çekerseniz ondan sonra size iade edilir. Teşekkür ederiz efendim. Filyas soğuk soğukkanlılığı ve zekası sayesinde hapisten kurtulmuş ve saat 12'de Hong Kong'a hareket eden Rangon Vapuru'na binmişlerdi. Hong Kong'a kadar olan 3500 millik mesafe 11-12 günde alınmış olacaktı. Filyas Fog, Jean Paspartu'ya bu seyahatte yakılmaktan kurtardıkları Avda adındaki güzel Hintli kız da katılmış bulunuyordu. Kadın... Hong Kong'da amcasının yanına gidiyordu. Hava çok güzeldi ve deniz sakindi. Vapur Bengal körfezinden Singapur'a doğru yol almaktaydı. Vapur Singapur'a varmadan bir gün evvel Paspartu güvertede gezinirken birdenbire karşısına Mr. Fix çıktı. Allah Mr. Fix. Siz ne arıyorsunuz bu vapurda? Siz de mi dünyayı dolaşmaya çıktınız? Hayır, hayır. Hong Kong'a gidiyorum. Orada birkaç günlük işlerim var. Hayret. Aynı vapurdayken nasıl oldu da karşılaşmadık şimdiye kadar? Ben biraz rahatsızım da kameramdan pek çıkmadım. Patronum Mister Fox ne alemde? İyi, çok iyi. Devre alem gezimizde gecikme yok henüz. Ha, Mister Fix. Biliyor musunuz? Şimdi yanımızda bir de genç kadın var. Genç kadın mı? Kim bu kadın? Kalküta'ya gelmeden evvel bir mabedin civarındaydı. Bu kadını rahiplerin yakmaya götürdüklerini gördük, kurtardık. Patronun bu kadını Avrupa'ya mı götürmek niyetinde? Hayır. Hong Kong'da zengin bir amcası varmış, onun yanına bırakacağız. Mr. Paspartu, bir içi içelim beraber. Teşekkür ederim, memnun olurum. Jean Passepartout, Mr. Fix'le karşılaşmanın öyle sanıldığı gibi tesadüf olmadığından şüphelenmeye başladı. Acaba Mr. Fogun bahse tutuştuğu Reform Kulübü'ndeki arkadaşları Mr. Fix'i devralem seyahatinde seyahatında hile olup olmadığını kontrol için mi yollamışlardı? Böyleyse Reform Kulübü mensupları hayal sukutuna uğrayacaklardı. Hem patronla hem de Mr. Fix'e hiçbir şey belli etmeden durumu gözetlemeye karar verdi. 30 Ekim çarşamba günü Malaka boğazından geçen Rangon vapuru ertesi sabah saat 4'te Singapur'a vardı. Burada kömür ikmali yaptı ve saat 11'de Hong Kong'a doğru yol almaya başladı. Vapurda Paspartu ile Mr. Fix gene karşılaştılar ve konuşmaya başladılar. Müzik Mr. Paspartu, dikkat ettim Hong Kong'a varmak için telaşlısınız. Evet, çok telaşlıyız. Mr. Fakuk'u kovamadan kalkacak vapura mı yetişmek istiyor? Evet. Demek e, sen bu dünya gezisi planına inanıyorsun? Evet. Siz inanmıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Çok kurnazsınız Mr. Fix. Bakalım Hong Kong'a gelince siz orada kalacak mısınız? Şimdiden bir şey söyleyemem. Belki diyelim. Ha, ha anlaşılıyor. E, gene bizimle gelirseniz ben çok memnun olurum. Evvela bombaya kadar gittiğinizi söylediniz, şimdi Çin'e yol alıyorsunuz. Oradan da belki Amerika'ya, sonra da Avrupa'ya. Herhalde vapur şirketinin memurusunuz. Bu gibi seyahatleriniz için iyi maaş alıyor musunuz? Hem evet hem hayır. Bizim işler belli olmaz ama seyahatin parasızdır. Ona şüphe yok. Mr. <gülüyor> Fix. Can sorularından kuşkulanmaya başlamıştı. Acaba kendisinin sivil polis olduğunu anlamış mıydı? Yoksa başka şeyler mi düşünüyordu? Acaba Paspartu, Fog'un bankadan paraları çaldığını biliyor muydu? O da bu işte beraber miydi yoksa hiçbir şeyden haberi yok muydu? Bütün bunları öğrenmeliydi. Vapur Hong Kong'a bir gün gecikmeyle geldi. Mr. Fix buna çok memnundu. Phyllias Fog Yokohama'ya gidecek vapuru kaçırırsa bu gecikme sırasında belki tevkif emri de gelirdi. Fakat tesadüf Mr. Fog'a yardım etti. Yokohama'ya gidecek vapurun kazanlarında arıza olmuş. Arızanın giderilmesi yüzünden vapurun hareketi bir gün geri bırakılmıştı. Vapurun hareket zamanı gelince Mr. Fix tevkif emrinin henüz gelmediğini görünce Filias Fog'un peşine düşmekten başka çare olmadığını düşündü. Rıhtımdan bir ara paspartuya rastladı. Nereye böyle Mr. Fix? Yoksa bizimle beraber Amerika'ya mı gelmeye karar verdiniz? Evet. Tahmin etmiştim. Bizden ayrılamaz diye düşündüm. Vapurun kalkmasına daha vakit var. Gel gidip bir içki içerim. Şurada bir gazino var. Oraya girelim. Hadi gidelim. Ben bu arada biraz meyve falan da alırım... Gel şu masaya oturalım. Ne içeceğiz? Sen Fransız olduğuna göre şarap seversin. Şarap içelim. Garson bize bir şişe şarap ver. Şarap güzel Aha unutmayayım da birazdan gidip Mr. Fogg'u bulayım Yokohoma'ya gidecek vapur bu gece saat sekizde hareket ediyormuş Mr. Fogg yarın sabah diye biliyor İç biraz daha da öyle gidersin Şişeyi ben bitirdim siz fazla içmiyorsunuz Mr. Fix. Ben şarabı fazla sevmem Hadi ben gideyim siz isterseniz biraz daha oturun Vapurda görüşürüz Dur bir dakika Sana söyleyeceklerim var Ciddi bir konu. E, vapurda konuşuruz. Olmaz. Otur. Patronunla ilgili bir şey konuşacağız. Peki söyleyin bakalım nedir? Benim kim olduğumu biliyorsun değil mi? Tahmin etmiştim kim olduğunuzu. Öyleyse sana her şeyi söyleyebilirim. Ama evvela ben size bir şey söyleyeyim. Reform kulübündeki centilmenler paralarını boşuna harcıyorlar. Boşuna mı? Öyleyse sen ne kadar para olduğunu bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorum? Yirmi bin sterlin. Ne yirmi bin mi? Elli beş bin sterlin. Ne? Elli beş bin mi? Aman hemen gidip Mr. Foka vapurun kalkacağına haber vereyim. Elli beş bin ya. Dur gitme. Otur şuraya. Al bakalım biraz da sen viski iç. Bak dinle. Bu paranın iki bini benim olacak. Anlıyor musun? Bana yardım edersen yarısı senin. Nasıl yardım? Mr. Fogg'u birkaç gün Hong Kong'da koymak için bana yardım edeceksin. Olmaz öyle şey. Bu adamların yaptıkları ayıp. Mr. Fogg'un cebinden parasını çalmak bu. Halbuki o namusuyla hareket ederek bahsi kazanmak istiyor. Sen benim kim olduğumu anlamadın galiba. Nasıl anlamadım? Kaç zamandır sizi gözetliyorum. Mr. Fogg'un bütün bunlardan haberi yok. Haberi yok mu? Yok ya. Bak şimdi beni iyi dinle. Sen yanlış biliyorsun. Beni reform kulübündeki centilmenler yollamadı. İnanmam. Ben Londra polisine mensup, sivil polisim. Sivil polis mi? Evet, işte hüviyetim. Bahset duştukları bir hileden ibaret. 80 günde dünyayı dolaşabilirim deyip hem seni hem de reform kulübündeki arkadaşlarını kandırdı. Maksadı polisten kaçmaktı. Ne yaptı ki polisten kaçsın? Ne mi yaptı? Geçen Eylül'ün 28'inde İngiltere Bankası'ndan 55.000 bin sterlin çalındı. Çalan adamın eşkalini tespit ettik. ...noktası noktasına senin patronun Mr. Fogg. Yalan! Mr. Fogg dünyanın en namuslu insanıdır. Ne neden biliyorsun? Sen onu tanımıyorsun bile. Onun hizmetine hareket edeceğin gün girmiştin, öyle değil mi? Hareket sebebi olarak da sana böyle bir saçma bahset duşma masalı uydurdu. Yanına da büyük miktarda para aldı değil mi? Gene de dünyanın en namuslu adamı diyorsun ha? Evet. Benim için öyle. Peki, öyle olsun. Peki... E, benden ne istiyorsun? Onu Hong Kong'da ala koymama yardım et. Hayır, e, böyle bir şey yapmayı reddediyorum. Peki öyleyse, gidebilirsin. Bırak ben içkilerin parasını öderim. Imkansız, imkansız patronun dünyanın en namuslu adamıdır. Laf. Nereden biliyorsun dünyanın en namuslu adamı olduğunu? Sen patronunu tanımıyorsun bile. Onun hizmetine dünya seyahatine çıktığın gün girmedin mi? Ee, üstelik patronun alıcılığı hiçbir şey eşya almadan yola çıkmadı mı? Yola çıkmasına sebep olarak da acayip bir bayis uydurdu. Sözde 80 günde dünyayı dolaşacak ve 20 bin sterlin kazanacak öyle mi? Yanına da önemli miktarda para aldı diyeyim mi? Şimdi hala onun namuslu olduğunu mu iddia edeceksin. Evet, evet namuslu olduğunu iddia edeceğim. Onun kaçmasına yardım ettiğin için sen de tevkif edileceksin. Onu biliyor musun? Bak, şimdi başını iki elin arasına aldın. kötü kötü düşünüyorsun. Namuslu adam. Ama hareketleri de bir hırsızın yapacağı hareketler. Peki ne yapmamı istiyorsun benim? Ne yapmanı mı? Dinle paspordu. Mister Fok'u buraya kadar takip ettim. Tevkif emri hala gelmedi. ...senden istediğim şu... ...onu Hong Kong'a alıkoymak için bana yardım edeceksin. Bu arada tevkif emri herhalde gelir. Demek onu burada alıkoymak için... ...sana yardım etmemi istiyorsun. Evet. Yardım edersen İngiltere Bankası'ndan alacağım... ...iki bin lira sterli mükafatın yarısını sana veririm. İstemem. Yardım da etmem. Sen sarhoş oldun da kafan işlemiyor. Bak sallanıp duruyorsun. Be, be, be, ben sarhoş olmadım... Patronum namuslu insandır Ben ben onun hizmetindeyim Kötülük etmem ona Sana yardım Olmaz Dünyanın bütün altınlarını versen Asla Ben senin bildiğin insanlardan değilim Böyle şey yapmam Demek reddediyorsun Reddediyorum evet red Pekala Sana söylediklerimi unut Hiç söylememiş Farzeti Al şunu iç ...hususi bir içki yaptım senin için. Ver bakayım. Güzel. Aman fazla içmeyeyim. Patrona gidip Yokohama'ya ...vapurun bu gece saat sekizde... ...hareket edeceğini bildireyim. O yarın sabah hareket edecek sanıyor. Benim başım fena dönüyor. Döner ya. İlaçlı şarabı içersen döner Şimdi git de haber ver bakalım patronla Garson Gel şu parayı al Mis Aoda, şehri gezdik Ufak tefek eşya da aldık İşlerimiz tamam Yalnız bizim pasparto yemeğe neden gelmedi acaba Belki şehirde bir eğlence yerine gitmiştir Bana haber vermedi ama İsterseniz bir garsonda haber gönderelim. Lüzum yok bırakalım istirahat etsin. Yarın sabah erkenden kalkılacak. Şimdi gidip yatalım. Sana iyi geceler. İyi geceler Mr. Fogg. Bana gösterdiğiniz yardıma bir kere daha teşekkür ederim. Benim yerimde kim olsaydı bu yardımı yapardı? Seni ateşe atacaklardı değil mi? Evet. Yasak olmasına rağmen Hindistan'ın bazı yerlerinde hala... ...kocası ölen kadını da kocasının cesedi yanında... ...ateşe atıp yakıyorlar. Pek vahşi bir alet. Hadi düşünme bunlar artık git yat. Günaydın Mr. Fock. Günaydın. Hazır mı eşyaların? Hazır Mr. Fox Ama paspartı ortalıkta yok. Onu arayacak vaktimiz yok. Karnetik vapuru saat 9'da hareket edecek. Biz rıhtıma gidelim. Onu herhalde orada buluruz. Kıtımda ben vapur göremiyorum Mr. Falk Evet tuhaf şey Memurlardan soralım bakalım Sen eşyalara bak ee, Affedersiniz Yokohama'ya vapur hareket etti mi? Dün gece saat 8'de hareket etti Kazanlarının tamiri bitmişti Peki ne yapacağız şimdi Mr. Falk? Bilmem düşüneceğiz Günaydın, Günaydın. Siz dün gelen Rangoon vapuru yolculuğundasınız değil mi? Evet Sizinle tanıştığımı hatırlamıyorum Evet sizinle tanışmadık ...ben buraya uşağınızı aramaya gelmiştim. Paspartonun nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Sizinle beraber değil mi? Hayır, dünden beri kendisini göremedik. Acaba karnetik vapuruna bindi mi dün gece? Sizi bırakıp tek başına vapura binmesi imkansız. Siz de karnetik vapurundan binecektiniz? Evet. Ben de aynı vapurla seyahat edecektim ama... ...12 saat erken kalkmış. Kimseye de haber vermemişler. Bundan sonraki vapur bir hafta sonra... ...beklemeniz lazım gelecek galiba. Bir hafta beklenmez. Hong Kong limanında başka vapurlar var. Belki bunlardan biri bugün veya yarına kadar hareket eder. Hadi avuda gidip bir araştırma yapalım. Müsaadenizle ben de sizinle beraber geleyim. Belki yardım olur? Buyurun. E, şu ileride gemiciler var birine sorarız. Gemi mi arıyorsunuz? E, evet. Hemen hareket edebilecek bir yelkenli var mı? Evet var. 43 numaralı yelkenli. En iyi yelkenlidir. Süratli mi? Saatte 8-9 mil yapar. Ha işte şuradaki. Gezintiye mi çıkacaksınız? Yok Oğlamaya gideceğiz. <gülüyor> alay mı ediyorsunuz siz? Hayır alay etmiyorum. Karnetlik gemisini kaçırdık. Ayın on dördünden evvel Yokohama'da olmalıyız ki San Francisco'ya gidecek vapura yetişelim. Maalesef. Günde yüz sterlin ve zamanında yetişirsek iki yüz sterlin daha veririm. Ciddi mi söylüyorsun? Elbette ciddi. Ee, bir düşüneyim bakalım. Düşün. Stafford, yelken ile seyahat tehlikeli olmaz mı? Korkuyor musunuz? Hayır. Sizinle beraber olunca korkma. Teklifinizi reddetmek mecburiyetindeyim kendi hayatımı ve tayfaların hayatını tehlikeye atamam. Bu mevsimde bu yelkenliyle yola çıkamayız. Üstelik vaktinde yetişemeyiz de. Mesafe 1650 mi? Hayır, 1600. Aynı şey. Yalnız başka bir çare bulabiliriz. Neymiş bu çare? Eee 1100 mil uzakta Güney Japonya'nın Nagasaki şehrine ya da 800 mil uzaktaki Şankaya gitmek. Şankaya gidersek sahili takip ederiz. Bu mevsimde rüzgarlar geridendir. Aziz dostum, ben San Francisco'ya gidecek vapura yetişmek istiyorum. Evet. Bu vapur da ne Nagasaki'den ne de Şankay'dan kalkıyor. Yok, yo, yo. yanlışınız var. San Francisco'ya gidecek vapur Yokohama'ya uğruyor. Aslında Şankay'dan kalkıyor, Nagasaki'de uğruyor. Emin misin? Elbette. Gemi Şankay'dan ne zaman kalkıyor? Ayın 11'inde. Akşam saat 7'de. Yani e, 4 günümüz var demektir. 4 gün. Bu eder 96 saat. Saatte 8 mil süratle gidersek... Yetişiriz demek. Evet yetişiriz. Ee, Rüzgarlar zaman? müsait. Ne zaman hareket edebiliriz? Ee, bir saat sonra hareket ederiz. Yalnız erzak almak için ve yelkenleri açmak için vakit lazım. Bir saatte hazır olurum. Pekala. Yelkenin senin mi? Evet benim. Adım Kaptan John Bansby. Ücretin bir kısmını peşin vereyim. Ee, fena olmaz hani. <gülüyor> i̇şte 200 yüz sterlin. Ee, Mister adınızı henüz bilmiyorum ama... ...siz de bizimle gelmek ister misiniz? Ben de sizden bunu rica edecektim. Tamam Yarım saat sonra gelken niye binelim. Zavallı paspartu. Acaba nereye kayboldu? Merak etme, onu da bulmak için uğraşırım. Fakat biz yolumuzdan kalmayalım. Şimdi yarım saatten fazla vaktimiz var. Hong Kong polisine gidip pasaportunun kaybolduğunu haber verelim. Ona biraz da para bırakalım. Başka bir vapurla seyahat etsin. Peki, hadi gidelim. Hadi. Eh, nihayet yola çıkabildik. Yelkenin de o kadar rahat değil ama daha iyisini bulamadık. Zarar yok, yola çıktık ya kafi. Çok kibar hırsız. Ama hırsız ne de olsa. Paspartoyu bulamadık ama polise haber verdik. Biraz da kendisine verilmek üzere yol parası bıraktım. Çok iyi ettiniz. İngiltere Bankası'nın paralarını bol bol harca bakalım. Kaptan Bağz Bey Mümkün olan süratle gitmenin önemini biliyorsun değil mi? Bana güvenebilirsiniz Rüzgarın kaldıracağı derecede yelkenleri açtım. İyi yol alıyoruz Hava karardı Rüzgar da şiddetleniyor değil mi? Gece karanlığında Çin sahilleri boyunca Şangay'a doğru yol alan Yelgenli'deki üç yolcu Mr. Fogg, Mr. fix Ve Hintli kız Auda, Çok şiddetlenen rüzgardan Korunmak için kameraya indiler Mr. Figgs Ötekilerden ayrı tek başına Oturuyordu Çünkü Filyas konuşmaktan Pek hoşlanmadığını biliyordu Bu arada kendi kendine de düşünüyor Ve Filyas Fogg'un Amerika'ya kaçmak için neden dünyanın üçte 2 kısmını devrettiğini tahmine çalışıyordu. Pekala Londra'dan doğrudan doğruya Amerika'ya kaçabilirdi. Şimdi bir mesele daha vardı. Amerika'ya vardıkları zaman tevkif emri de olsa Filyas Fogu tevkif edemezdi. Fakat ne olursa olsun onun görevi Fogun peşini bırakmamaktı. Pasparto'ya gelince patronuna her şeyi anlatmasına fırsat vermemeliydi. Üç yolcu geceyi uyku ile geçirdiler, ertesi sabah 8 Kasım günü rüzgar hafiflemişti. Yelkenli saatte 8-9 mil yapıyordu. Şangaya zamanında varacaklardı. Hazır, buyurun Ne hazırladın da Çay yumurta peynir kızarmış ekmek e, siz de buyurmaz mısınız Teşekkür ederim efendim Bir size efendim demekte de çok ağrıma gidiyor Buyurun çayınızı Benim için zahmetlere giriyorsunuz Nasıl gidiyoruz kaptan Bazvi İyidir Bu akşama doğru Hong Kong'dan 200 mil mesafe almış olacağız Yalnız Yalnız ne Hava bozacak gibi Fırtına mı? Galiba bu gece bir fırtına kopacak. Güneyden mi kuzeyden mi? Güneyden. Mükemmel öyleyse. Bizi giriş istikametinde destekleyecek. Orası belli olmaz. ümid edelim tehlike olmasın. Çin sahillerinin fırtınaları ekseriya sert olun. Bansby'nin tahmin ettiği gibi Fırtına o akşam saat 8'de Başladı Şiddetli rüzgarla beraber Yağmurda kovalardan boşalır gibi Yağıyordu Rüzgarın istikameti değişmiş Şimdi kuzeybatıdan esiyordu Dalgalar yelkenliğinin iki yanına şiddetle çarpmaktaydı. Neyse ki yelkenli bu dalgalara kolay mukavemet edecek kadar sağlamdı. Gece fırtına şiddetini daha da arttırdı. Tekne dayanmayabilir Bir limana sığınsak fena olmaz Hakkım var ben de öyle düşünüyorum ama hangi limana Sığınacak tek bir liman var değil mi O da Şanghay. Demek başka çaremiz kalmıyor Yola devam edeceğiz Fırtına feci gemi batacak galiba Artık hafiflemesi lazım sabah oluyor Rüzgar şimdi güneydoğu istikametinden istiyor Çin sahilleri görünüyor ama Bizden başka denizde tekne yok Oh neyse atlattık Neydi o fırtına Her an batma tehlikesiyle karşı karşıyaydık Kasım'ın on biri Bir günümüz kaldı Mesafe yüz mil Yokohama'ya gidecek gemiye yetişebilmek için Bu gece Şankaya varmamız lazım Fırtına olmasaydı şimdi Şankaya Otuz mil yaklaşmış olacaktık Buraya yetişmek için 6 saat zaman kalmıştı. Yelkenlidekiler yetişemeyeceklerinden korkuyorlardı. Saatte 9 mil gitmek lazımdı. Fakat rüzgar gittikçe hafifliyordu. Yelkenlinin hafif bir teknesi bulunması sayesinde belki zamanında yetişilebilecekti. Akşam üzeri saat 6'da Şangay nehrinden 10 mil mesafeye gelinmişti. Saat 7'de mesafe 3 mildi. İşte o anda kaptan hiddetli bir kelime savurdu. Çünkü biraz ileride bacasından siyah dumanlar savuran bir gemi ağır ağır yol alıyordu. Amerika'ya gidecek olan gemi Şanghay'dan hareket etmişti. Bu yüzden kaptan kendisine vaat edilen 200 sterlini alamayacaktı. Kaptan üzüntülü bir ifadeyle Mr. Fogg'a baktı. Mr. Fog tereddüt etmeden... Kaptan Baz Bey. Evet. Derhal vapura işaret yolla. Ne işareti? Sisli havada atılan top işaretini. Hazırlayın topu ve ateşleyin. Peki ee, Hazırlayın topu çocuklar. Tamam mı? Ateş. İlyas Fogg, zekasını kullanarak Amerika'ya gitmekte olan vapura binmek için bir çare bulmuştu. Bakalım bu arada zavallı uşak Paspartu'nun başına neler geldi. Karnatik gemisi Hong Kong'dan 7 Kasım günü saat 6.30'da hareket etti. Tam yolla Japonya istikametine yöneldi. Gemide çok yolcu vardı. Yalnız iki kamera boştu. Bunlar da Mr. Fogg'a aitti. Ertesi sabah yolcular kameranın birinden... Saçları dağınık perişan bir halde bir adamın çıkıp kendini güverte koltuklarından birine attığını gördüler. Jam Paspartu'nun başına şunlar gelmişti. Gazinoda içki içtikten sonra Mr. Fix Paspartu'nun kendinden geçtiğini görünce hesabı ödemiş ve çekip gitmişti. İki Çinli garson Paspartu'yu sarhoş bir halde sızmış görünce diğer birkaç sarhoşun yattığı bir odaya götürüp yatırdılar. Pasparto, uykusu arasında bile patronla karşı önemli bir görevi olduğunu hayal mayal hatırlıyordu. İçkinin ve Mr. Fix'in içkiye kattığı ilacın verdiği sersemliğe rağmen güçlükle yatağından kalktı, duvarlara tutunarak sokağa çıkmaya muvaffak oldu. Kendi kendine karnatik gemisi, karnatik diye söyleniyordu. Rıhtımak kadar gitti, vapurun hareket etmek üzere olduğunu gördü. Derhal merdivenlerden tırmandı, güverteye çıktı fakat olduğu yere yığıldı. Böyle manzaralara alışkın olan tayfalar Paspartu'yu kollarından ve bacaklarından tutup bir kameraya götürdüler. Paspartu ertesi sabaha kadar uyudu. Uyandığı zaman gemi Hong Kong'dan 150 mil mesafedeydi. Temiz havayı teneffüs edince kendine geldi ve bütün olanları hatırladı. Demek Fix denen adam ona bu oyunu oynamıştı. Fakat patronu Phileas Fok mutlaka vapura yetişmiş olmalıydı. Ve gemide araştırma yapmaya başladı. İlgili memura sordu Mr. Fogg adında vapurda hiç kimse yoktu Memur da aralarında şu konuşma geçti Bu vapurun adı Karnatik değil mi? Evet Yokovama'ya gidiyor Evet Yokovama'ya Biz bu vapurda 3 kişilik yer ayırtmıştık Mr. Phileas Fogg, Aouda ve Jean Paspartu Fok ve Aouda adındaki yolcular gemiye binmemişler. Anlıyorum. Vapuru benim yüzümden kaçırdılar. Rezil oldum. Beni işimden kovmuştur bile patron. Filyas Fok senin patronun mu? Evet. Geminin erken kalkacağını kendisine bildirecektim. Hainin biri bana ilaçlı içki içirdi. Kendimden geçmişim. Şimdi kendime başka bir iş aramam lazım. Bir daha patronun karşısına çıkamam. Yok olmaya ne zaman varıyoruz? 13 Kasım sabahı. <Gülüyor> 3 Kasım sabahı Karnatik vapuru Yokohama limanına girdi. Rıhtıma daha birçok gemi gelmişti. Jean Passepartout beş parasız bir durumda bu yabancı Japon limanına çıktı. Evvela şehrin Avrupalılar semtine gitti. Burada İngilizler, Fransızlar, Amerikalı ve Çinli birçok tüccar ve turist sokakları dolduruyordu. Bütün bu kalabalık arasında Passepartout kendini okyanusa düşmüş bir sinek gibi yap yalnız hissediyordu. Karnı da çok acıkmıştı. Buradan şehrin Japon semtine geçti. Bu semt, mabetler ve acayip tarzda Japon evleriyle doluydı. Sokaklar kalabalıktı. Rahipler, çift kılıç taşıyan Japon subayları, mavi ve beyaz renkli ceketleriyle Japon askerleri kalabalığın arasında gözüküyordu. Paspartu, bu kalabalığın arasında birkaç saat dolaştı. Lokantalara baktı, yiyecek satan bir dükkanda et ve ekmek bulunmadığını görünce hayret etti. Zaten olsaydı de alamazdı çünkü parasız kalmıştı. Saatini satmayı düşündü, sonra vazgeçti. Dedesinin yadigarını satamazdı. O halde bir iş bulmalıydı. Fakat Avrupalı kıyafetiyle iş bulmanın çok zor olacağını düşünerek eski elbise satan bir dükkana gitti ve bunları bir Japon elbisesiyle değiştirdi. Bu alışverişten cebine de bir miktar para girmişti. Derhal küçük bir lokantaya giderek karnını doyurdu. Şimdi yapacağı şey Amerika'ya giden bir gemide garsonluk falan bulup en kısa zamanda bu diyardan ayrılmaktı. Gene sokaklarda bu sefer Japon kıyafeti içinde dolaşmaya başladı. Bir ara eğlence yerlerinin birinde kapıda büyük bir ilan gördü. İlanda şunlar yazılıydı. Japon akrobat kumpanyası. Amerika seyahatinden evvel son temsil, kaçırılmayacak fırsat. Baspartuğ bir iş bulmak ümidiyle derhal içeri girdi ve müdürün karşısına çıktı. Ne istiyorsun? İş arıyorum. Belki bir garsona ihtiyacınız var diye düşündüm. Garsona ihtiyaç yok. Güçlü kuvvetli iki garsonumuz var. Demek ümit yok. Yok. Ufak bir iş olsaydı sizin kumpanyayla birlikte Amerika'ya gitmek isterdim. Sen Japon değilsin. Neden Japon kıyafetiyle geziyorsun? Kolay iş bulmak için. Fransız mısın? Evet. Öyleyse şarkı söylemesini bilirsin. Bilirim. Baş aşağı vaziyete şarkı söyleyebilir misin? Söylerim. Pekala. Seni de beraber götürürüz. Gidinceye kadar da bizim Japon akrobatlarla sahneye çıkarsın. Kabul. Ne zaman hareket edilecek Amerika'ya? Bir hafta sonra. Bugün öğleden sonra temsil var. Sen de çıkacaksın. Peki. Peki. öğleden sonra Jean Paspartu akrobat kıyafetinde diğer akrobatlarla birlikte sahneye çıktı ve evvela baş aşağı vaziyette şarkılar söyledi. Sonra akrobatik hareketler yaptı. Bu hareketlerden birini yaptığı sırada ön sıralarda oturan seyirciler arasında Phileas Fogg gözüne ilişti. Sabırsızlıkla temsilin sonunu bekledi ve temsili biter bitmez seyirciler arasında koşarak patronun boynuna sarıldı. Durumu izah çalıştığı zaman Mr. Fogg onun sözünü kesti ve bunları sonra anlatırsın. Hemen eşyanı topla da vapuru kaçırmayalım dedi. Biraz sonra Fogg, Aouda ve Passepartout yola çıktılar ve Amerika'ya hareket edecek vapura bindiler. Onları yokovamadan San Francisco'ya götürecek vapurun adı General Grant. Saatte 12 mil süratle Pasifik okyanusunu 21 günde geçebilirdi. Filyas Fogg'un hesabına göre 2 Aralık'ta San Francisco'da ve 11 Aralık'ta da New York'ta olacaklardı. Bu hesaba göre 20 Aralık'ta Londra'ya varacaklar... ...ve 21 Aralık tarihinden birkaç saat evvel seyahatı bitirmiş olacaklardı. Vapur seyahatı hadisesiz sakin geçiyordu. Hintli kız avda Mr. Fog'u her gün biraz daha fazla sevdiğini hissediyordu. Sizinle yaptığım seyahatten ne kadar zevk duyduğumu bilemezsiniz. Memnun oldum. Biz de senin arkadaşlığını çok seviyoruz. Hele bana yaptığınız yardımı hiçbir zaman unutamam. Benim hayatımı kurtardınız. Size daima minnettar olacağım. Bunları söylemene hiç lüzum yok Avda. Biz insanlık vazifelerimizi yaptık. Paspartu geliyor. din gene can? Makine dairesini gezdim. Çok merak ediyorum beni de götür. Hadi gel bir tur daha yaparız. Hadi Mister Foka pek tatlı bakıyordun. Çok beğeniyorsun galiba. Evet, çok fevkalade ve dürüst bir insan. Bunu söylerken yüzün kızarıyor. Ha, anlıyorum. <gülüyor> ne anlıyorsun? Senin kalbinin çarptığını. Onu bilmem ama Mister Foga'nın seyahat planında başarılı olmasını çok arzu ediyorum. Gene başına bir aksilik gelmesi. Merak etme. Seyahatin en güç kısmını atlattık. Japonya, Çin gibi memleketler geride kaldı. Artık kolaylıkla Londra'ya varırız. 80 günde devri alem de bu şekilde başarılı olur. Kaç gündür yoldayız? Yokohama'dan hareket ettiğimizden beri dokuz gün geçti. 80 günün de 52'si gitti. Bak nerelere uğradık? Londra'dan Aden'e, oradan Bombaya, Kalküta'ya ve Singapura ve Singapur'dan da Yokohama'ya değil mi? Bütün seyahat kaç mil sürecek? 26 bin mil. Patronun söylediğine göre şimdiye kadar bunun 17500'ü bin bitmiş. Saat kaç? Saat? Üçü on geçiyor. Bak bak geminin saati de üçü on geçiyor. Fix denen o adam burada olsa da saati göstersem. Nereye gitsek saat farkı var. Senin saatin geri ileri diye bir sürü laf ediyordu. Benim dede yadigarı saat yalnız gider mi hiç? Mr. Fix ne oldu acaba? Siz onu yok olmada bıraktınız değil mi? Evet. Artık bizi takibe cesareti kalmamıştır. Jan ve avuda bunları konuşurken Mr. Fix neredeydi acaba? Mr. Fix onlarla beraber aynı vapurdaydı. Yokohama da Mr. Fogg'dan ayrıldıktan sonra İngiliz konsolosluğuna gitmiş ve orada Londra'dan beklediği tevkif emrini bulmuştu. Fakat bu tevkif emrinin yabancı topraklarda hiçbir değeri hiçbir hükmü yoktu. Fix şiddetinden çıldırıyordu. Fakat kendini topladı aklına bir şey gelmişti. Nasıl olsa Filyas Fogg Londra'ya gidiyordu. İngiltere'ye ayak basar basmaz tevkif emriyle karşısına çıkabilirdi. Diğer taraftan da İngiltere Bankası'ndan çalınan paraların çok azaldığının farkındaydı. Acaba kendisinin mükafat hissesi ne olacaktı? Mamafi İngiltere Bankası çok zengindi nasıl olsa onun hizmetinin karşılığını verirlerdi. Bu düşüncelerle Filyas Fogg'un tekrar peşine takıldı ve General Grant gemisine bindi. Fakat er geç bir karşılaşma olacaktı tabii. İşte bugün karşılaşma oldu. Can avdadan ayrıldıktan sonra geminin baş tarafına yürürken birdenbire karşısında fiksi görünce hemen boğazına sarıldı. Rastgele vurmaya başladı. Bir ara durdu. Görürsün sen. Dur, dur, bakalım dur, dur, nasıl olurmuş. Hadi bakalım. Hırsını aldın mı? Biraz aldım ama henüz elimden kurtulamazsın. Pekala şu tarafa gel de biraz konuşalım. Seninle konuşmak mı? Asla. Asla. Patronun menfaati için konuşmamız lazım. Peki. Söyle bakalım neymiş? Şimdiye kadar ben patronun filyas Kokun düşmanı sayılıyordum değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu düşmanlık bitti. Ben de onun tarafından Nihayet patronun namuslu bir insan olduğunu anladın değil mi? Hayır. Ben gene onun hırsız olduğuna kanıyım ama şimdiye kadar elimde tevkif emri olmadığı için onun seyahatini geciktirmeye çalışıyordum. Halbuki şimdi elimde emir var. Ve seyahati geciktirmek değil kolaylaştırmaya çalışıyorum ki bir an evvel İngiltere'ye varsın. Senin menfaatinde buradadır. İngiltere'ye vardığımız zaman onun hırsız olup amarını sen de anlayacaksın. Şimdi dost muyuz artık? Hayır. Seninle dost olmam. Fakat birbirimize yardım ederiz. Ama bak sana söyleyeyim, gene bir oyun oynamaya kalkarsan bu sefer boynunu kırarım senin. Merak etme, oyun oynamam. <Gülüyor> Yokohama'dan hareketten 11 gün sonra General Grant gemisi San Francisco'ya vardı. Phileas Fogg ne bir gün erken ne bir gün geç varmıştı. Tam zamanında seyahat ediyordu. Gemiden çıkınca Mr. Fogg hemen oradakilere New York'a ilk trenin saat kaçta hareket edeceğini sordu. Akşam saat altıda olduğu cevabını aldı. San Francisco'ya sabah vardıkları için akşama kadar vakitleri vardı. Hemen bir araba çağırdı ve internasyonel oteline gittiler. Otelin holünde toplanmışlardı. Mr. Fogg, "Trenimiz Amerika'nın ıssız yerlerinden geçerken herhalde kızıl derili yerlilerin hücumuna uğrar. Yanımıza tabanca alsak iyi olmaz mı?" "Bence lüzumu yok ama sen istersen al." "Günaydın Mr. Fogg." "Günaydın. Oo, siz misiniz Mr. Phipps?" Biz aynı vapurda mıydık? Evet aynı vapurdaydık. Fakat ben biraz rahatsızdım kameramdan pek çıkmadım. Avrupa'da işlerim var Londra'ya gidiyorum. Siz de oraya gittiğinize göre yine beraber seyahat edeceğiz sanırım. Çok iyi memnun oluruz. Akşama kadar vaktimiz var çıkıp şehri gezelim. Şehir bayraklarla donanmış seçim var galiba. Evet seçimler varmış gezintimiz enteresan olacak. Hadi odalarımıza gidip değişelim yarım saat sonra yine burada buluşalım. Mister bu kalabalıkta başımız belaya girer. Başka bir yere gitsek daha iyi olur. Neden başımız belaya girsin? Biz yabancıyız. Kavga ederlerse kendi aralarında ederler. Ama ihtiyatlı olmak için biz şu yüksek merdivenlere çıkalım. Şenlikleri oradan seyederiz. Ne seçimi acaba bu? Kim bilir belki de belediye reisi seçiyorlardır. <gülüyor> Eyvah! Kaçalım et. Açalım doğru bir kalabalık geliyor. Durun. Kaçmaya da imkan Durun. yok. Sıkıştık Durun. burada. Durun. Dikkat et dostum elbisemi yırtıyorsun. E, çekilsene yolunda serseri herif avga etmek istiyorsan istediğin yerde buluşuruz. Elbette. Adın ne senin? Filyas Fock senin? Proctor. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürü Mr. Fock gidelim buradan üstün başın harap oldu. Sana şimdi yeni bir elbise almak lazım. Teşekkür ederim yardımına. Teşekkür bırak şimdi hadi yürüyün. Asparto nerede? O çarşıya kadar gitti. Otelde bizi bekleyecek. <gülüyor> ne hal Mr. Fogg? Başımıza bir hadise geldi. Heyecanlı bir adamla çatıştık. Ben iki tabanca aldım. Tren yolculuğunda lazım olur. Mr. pop size taarruz eden adamla buluşacak mısınız? Evet. Fakat trene yetişmemiz lazım şimdi. İleride tekrar Amerika'ya gelir onu bulurum. Şimdi eşyalarımızı toplayıp istasyona gidelim. Yolcularımız saat altıya çeyrek kala istasyona vardılar. Tren harekete hazırdı. San Francisco'dan New York'a kadar altı bin kilometrelik mesafe gideceklerdi. Seyahat yedi gün süreceğine göre on bir Aralık'ta New York'tan Liverpool'a hareket edecek gemiye yetişebileceklerdi. Tren Oakland istasyonundan tam saat altıda kalktı. Hava kararmış ve bulutluydı. Tren vasat bir süratle tahminen saatte 30-35 kilometreyle gidiyordu yolcular fazla konuşmuyorlardı Jean Paspartu, sivil polis fix'in yanında oturuyor fakat ona fazla yüz vermiyordu aradan bir saat geçti kar yağmaya başladı saat 8'de yataklar yapıldı herkes yataklarına yattı tren Kaliforniya topraklarında ilerliyordu ve 6 saat sonra meşhur Sacramento şehrine geldi artık bundan sonra arazi dağlıktı ve tren Nevada eyaletine girmişti. Bir müddet sonra Cisco şehrinden geçildi. Reno'ya gelinince yolcular kalkmışlar ve kahvaltı edinmişti. Kahvaltıdan sonra tekrar kompartımanlarına geldiler. Pencereden araziyi ve bu arada sürüler halinde dolaşan Amerika'nın meşhur bufalalarını görüyorlardı. Bufalolar trenler için büyük tehlikeydi. Bazen bunların trenleri yoldan çıkardıkları bile olurdu. Bu seferde sürüler trenin önden geçmeye başlayınca tren durmaya mecbur oldu. Yapacak başka bir şey yoktu. Bufalolar geçinceye kadar bekleyeceklerdi. Phileas Fox sakin, sessiz oturuyor fakat Paspartus sinirinden deli gibi oluyordu. Tabancasını çıkarıp bufaloları ürküterek kaçırmayı bile aklından geçirdi. Hayvan sürülerinin trenin önünden geçmeleri tam 3 saat sürdü. Yedi Aralık gelmişti. Hayli yol alınmıştı. Hava soğuktu. Devamlı yağmur ve kar yağıyordu. Bu havada seyahate çıkmak çılgınca bir fikir bence. Keşke patron daha iyi bir havayı bekleseydi. Daha iyi hava beklemeye vakti yoktu. Gene başlamayalım senin hırsız masallarına. Ben onu kastetmedim. Ben sana bir şey söyleyeyim Biraz evvel aynı trende Mr. Fokun San Francisco'da kavga ettiği adamı gördüm Aman dikkat edelim de karşı karşıya gelmesinler gene Elbette Mr. Fock'un selameti beni herkesten fazla ilgilendiriyor Karşı karşıya gelseler ben de karışırım bu sefer Senin patronun buna müsaade etmez Hareketinizden evvel ne söyledi biliyor musun? Seyahat bittikten sonra tekrar Amerika'ya gelip bu adamı bulacağım dedi Şimdi onu görürse mutlaka kavgayı bitirmek ister Onun için dikkatli olalım Evet sonuç ne olursa olsun Seyahat gecikirse zararlı biz oluruz Reform Kulübü üyelerinin bu hoşuna gider tabi Dört gün sonra New York'ta olacağız Bu müddet içinde Mr.Fock kompartımanda oturursa adamla karşılaşmaz Karşılaşma olursa onun yerine adamla sen dövüşür müsün? Onu sağ salim Londra'ya götürmek için her fedakarlığı yaparım Gel giderim Mr.Fock'un kompartımına Benim aklıma bir çare geldi Ne? Bak şimdi görürsün Nasılsınız Mr.Fock? Teşekkür ederim Trende vakit zor geçiyor değil mi? Evet ama nasıl olsa geçiyor. Vapur yolculuğu sırasında kağıt oynuyordunuz. Evet ama trende zor olur. Hem yanımda kağıt yok hem de oynayacak kimse yok. Trende kağıt satılıyor. İsterseniz alalım. Dört kişiyiz oynarız. Hı hı, memnun olurum. Öğleden evvel... Saat 11'de tren Rocky Mountain'ların en yüksek noktalarından geçiyordu. 300 kilometre sonra Atlantik sahiliyle bu yüksek dağların arasındaki geniş ovalara inmiş olacaklardı. Dağların bu kısımları tehlikeliydi. Fakat 1-2 saat sonra tehlikeli bölgeden ayrılıyorlardı. Öğle yemeği yendikten sonra kağıt oyununa tekrar başladılar. Kısa bir süre sonra trenin sürati çok azaldı ve nihayet stop etti. Etrafta istasyon görünmüyordu. Mr. Fix trenin durmasından istifade ederek Mr. Fog'un inmesinden korkuyordu. Fakat bu olmadı. Bak bakalım tren neden durdu Peki Yol ben şimdi var. gelirim evet. Yolculardan inenler var ama bizim inmemize lüzum yok Evet havada çok soğuk zaten Tren neden durdu İleride bir köprüde arıza varmış onun için durduk Trenin geçmesi tehlikeli olabilir Peki burada mı beklenecek O vahaya telgraf çektik başka bir tren istedik Köprünün öbür tarafından binilip devam edilecek Altı saate kadar trenin gelmesi lazım. Altı saat mi? Evet. İlk istasyona kadar yürümek isterseniz o başka. Ama yürüseniz de istasyona ancak altı saate varırsanız. Bence tek bir çare var. Nedir? Bütün yolcular razı olursa ben son süratle treni hareket ettirir köprüden geçerim. Ya köprü yıkılırsa? Yok canım yıkılmaz sanırım. Süratle geçebileceğimizi tahmin ediyorum. Bu, bu çılgınca bir fikir. Geçme şansımız yüzde kaç elli mi? Bence seksen doksan. Yüzde 10'u da tehlike ama Korkanlar trene binmez Korkmak mı ben mi korkacağım Laf O halde herkes şimdi kompartımanına girsin Hareket edeceğiz Paspartu ve diğer inmiş olan yolcular yerlerini aldılar Öteki yolcular hiçbir şeyden habersiz kağıt oyununa devam ediyorlardı. Bu arada makines treni bir buçuk kilometre kadar geri aldı, bu mesafeden ileri doğru yürütüp süratini gittikçe arttırdı. Tren adeta yüz kilometre sürat almış gibiydi. Ve tren köprünün üzerinden adeta uçarak geçti. Yolcular köprüyü bile göremediler. Fakat tren geçer geçmez de arızalı köprü büyük bir gürültü içinde aşağıdan geçen nehre parçalar halinde döküldü. O gece arazinin en yüksek noktasına varılmıştı. Buradan itibaren Atlantik sahillerine doğru inişe geçiliyordu. Dört gün ve dört gecelik yolculuktan sonra New York'a varılmış olacaktı. Ertesi gün dört yolcu günü gene kağıt oynamakla geçirdiler. Tam oyunun hararetli bir yerinde biri kompartman kapısından başını içeri uzattı ve şöyle dedi. Öteki kağıt oyna. Baştakini... Sen nereden çıktın karşıma Seninle bir gün buluşacaktık ama burada beklemiyordum Neyse Ben hangi kağıdı istersem onu oynarım Ben sana baştaki kartı oyna diyorum Sen oyun bilmiyorsun Belki kağıt oynamasını bilmiyorum ama Başka oyunları bilirim ben Şimdi sana öğretirim Gel de deneyelim Sen kenara çekil Mr. Fox. Bana bak Kavga etmek istiyorsan benimle edeceksin Çünkü San Francisco da bana hakaret etti Mr. Fex sen bu işe karışma bu adamla benim görülecek bir hesabım var. Ne zaman ve nerede istersen? Sana bir şey söyleyeyim. Ben Londra'da işlerimi bitirdikten sonra Amerika'ya gelip seni bulmak niyetindeyim. Yok canım. Altı ay sonra buluşabiliriz. Altı sene sonra daha iyi değil mi? Ben altı ay dedim. <gülüyor> Niyetin sıvışmak değil mi? Ya şimdi dövüşürsün ya da hiçbir zaman. Pekala. New York'a mı gidiyorsun? Hayır. Chicago'ya mı? Hayır. Biraz sonra tren bir istasyonda duracak. On dakikalık vaktimiz olacak orada. Bu da dövüşmeye kafi gelir Kabul O istasyonda da senin leşini bırakırım Hangimizin leşi olacağı belli değil henüz Mr. Fix Biliyor musunuz bu adam gibi ağzı kalabalık insanlardan korkulmaz Haklısınız Bırakın da onun hesabını ben göreyim Hayır Dövüşme icap ederse bunu ben yapacağım Sen yalnız benim tarafından hakem olacaksın Elbette Makiniz haber gönderdi Bundan sonraki istasyonda tren iki dakika duracakmış Kimse aşağı inmeyecek Neden? 20 dakikalık bir röter varmış. Onu kapatmak istiyormuş. Demek bizim düello geri kalıyor. Biz de düelloyu trende yapmayı teklif ederim. İyi fikir. ...jan sen git o adamı bul. Kabul ederse tabanca ile trende düello etmeye hazır olduğumu söyle. Peki. Ne oluyor? Felaket. Kızıl beriler trene hücum ediyor. Yerliler yüzden fazla. Birçoğu trenin merdivenlerini atlayıp vagonların üstüne çıkıyor. Tabancaları çekip karşı koyalım. Kızıl derili yerlilerden, trenin içerisine girmeye muvaffak olanlar ile yolcular arasında çarpışma başlamıştı. Pencerelerden ateş eden yolculardan bir kısmı 20'den fazla yerliyi yere serdiler. Bu arada yerliler treni durduramadılar. 30 kilometre kadar ileride bulunan bir istasyonda askeri kuvvetler vardı. Oraya kadar gidilirse tehlike atlatılacaktı. Fakat yerlilerden birinin attığı ok, makinisti yaralayınca, Treni bir müddet sonra durdurmak icap etti. Paspartu bir yolunu bulup lokomotife kadar giderek vagonları lokomotiften ayırdı. Bu suretle vagonların parçalanması önlendi. Askeri kuvvetlerin bulunduğu istasyona yaklaşılmış olduğu için kızıl Kızılderililer korkudan kaçtılar. Çarpışma geçince yolcular sayıldı, bazı kimselerin kaybolduğu ve bunlardan birinin de kahramancası savaşan, Jean Paspartu olduğu tespit edildi. Kaybolanların ne oldukları bilinmiyordu. Belki de bunları yerliler esir alarak beraberlerine götürmüşlerdi. Birkaç kişi de hafif yaralıydı. Filyas Fogg'la düelle etmek isteyen adam da yaralanmıştı. Hentli kız Aude'a ve Filyas Fogg'a bir şey olmamış, Mr. Fix kolundan hafif bir yara almıştı. Hepsi Paspartu'nun yokluğuna üzülüyorlardı. İstasyona vardıkları zaman Mr. Fogg... Paspartı'yı kurtarmak ümidiyle askeri kuvvetlerin komutanına gitti. Yüzbaşım, yolcularımız arasında üç kişi kayıp. Bunları bulmamıza yardım edin. Hı? Ölüp ölmediklerini biliyor musunuz? Hayır fakat ölü veya esir bunları bulmamız lazım. Yerlileri takip etmemize yardım edin. Bu biraz zor. Yerler çok kalabalıktır. Bundan başka bizim görevimiz bu istasyonu korumaktır. Buradan ayrılamayız. Fakat bu insanların hayatı söz konusu. Doğru, doğru ama üç kişi için emrimdeki 50 askerin hayatını tehlikeye atamam ben. Bunu yapıp yapamayacağınızı bilmem. Fakat tehlikeye düşen insanları kurtarmak da görevinizdir. Siz bana görevimi öğretemezsiniz. Pekala öyleyse. Ben de tek başıma giderim. Ne dediniz Mister Fok? Tek başınıza yerlerin peşinde mi gitmeye kalkıyorsunuz? Elbette. Bizim hayatımızı korumak için çarpışan insanların yardımına gitmeye mecburuz. Bir dakika. Siz cesur bir insansınız. Sizi yalnız bırakamam. Biz de beraber geleceğiz. Teşekkür ederim Yüzbaşım. Otuz kişi yanımıza alsak bence kafi. Diğerleri istasyonu muhafaza eder. Müsaade ederseniz ben de gelmek istiyorum. Nasıl isterseniz Mr. Fix. Ama siz burada kalıp Hintli kızı korusanız daha iyi olur. Ya elimden kaçarsa ne yaparım ben? Kalıyor musunuz? Hı? Kalıyor musunuz dedim. Peki kalıyorum. Peki. Şimdi size şunları söyleyeyim. Paspartu'da diğer arkadaşlar kurtarılınca askerlere bin sterlin mükafat vaat ediyorum. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Mr. Pop. Anladığıma göre Liverpool'a hareket edecek vapura yetişmek için ayın 11'inde akşam saat 9'dan itibaren New York'ta olmanız lazım, değil mi? Evet mutlaka olmam lazım Tren yerlerin hücumuna uğramasaydı ayın on birinde sabahleyin orada olacaktınız Yirmi saat gecikmiş durumdayım Bu açığı kapatmak için hemen yola çıkmak lazım Nasıl yürüyerek mi? Hayır kızakla Burada bize bir adam geldi yelkenli bir kızağı varmış istersek kiralamak mümkün Gelin gidip görüşelim Hadi gidelim İşte şurada bakın yelkenin de var Tamam hemen kiralayıp yola çıkalım kar üzerinde, kızakla seyahat Omaha'ya kadar sürdü. Kafile buradan trenle hareket ederek 10 Aralık günü öğleden sonra saat 4'te meşhur Chicago şehrine vardı. Buradan da gene trenle New York'a hareket ettiler ve 11 Aralık gece 11'i çeyrek gece oraya vardılar. Ne yazık ki 45 dakika evvel Çayna adlı vapur Liverpool'a hareket etmişti. olacak şimdi 45 dakika için bütün seyahat berbat oldu ve hep de benim yüzümden Liverpool'a bundan sonra ayın 14'ünde bir Fransız vapuru var Bugün bir Alman vapuru hareket ediyor ama Liverpool'a uğramıyor Yarın da bir gemi var dediler ama çok yavaş gidiyormuş yetişemeyiz zamanında Bu kadar masraf bu kadar zahmetten sonra Mr. Fogg bahsi kaybetsin aklım almıyor Üzülme can bunları yarın konuşuruz Yarın mı şimdi ne yapacağız Ne yapacağız otele gidip uyuyacağız Hadi. Başka yapacak bir şey kalmadı. Yarın 12 Aralık olacak. 21'ine kadar 9 günümüz kalıyor. China Vapuru'na yetişebilseydik... ...tam zamanında Liverpool'a... ...ve oradan Londra'ya varmış olurduk. Şimdi bunları konuşmanın hiçbir faydası yok. Herkes şimdi otele. Mr. Fock. Sizin herhalde bir planınız var. Bu işi burada bırakamazsınız. Doğru. Bu kadar yolculuktan sonra... ...Londra'ya tam zamanında varmanın... ...herhalde bir çaresi bulunur diye düşünüyorum. Ne gibi mesela? Rıhtıma inip İngiltere'ye giden bir gemi aramak. Müsaade ederseniz ben sizinle beraber geleyim. Pekala. Paspartu sen Hintli bayanla otele git. Biz Rıhtıma kadar gidip bir inceleme yapalım. Mr. Fix... Şurada Henrietta adında bir gemi var. Gidip kaptanıyla görüşelim. Neden görüşmek istiyorsunuz? Geminin bacasından duman çıkıyor. Herhalde hareket <gülüyor> etmek üzere. Belki İngiltere'ye gidiyordur. Olabilir. Gidelim. Ee, bu geminin kaptanı siz misiniz? Evet. Benim. Benim adım Filyas Fogg. Londralıyım. Ben kaptan Andrew Speedy. Cardiff'liyim. Geminiz hareket ediyor mu? Evet. Bir saat sonra. Nereye gidiyorsunuz? Bordo'ya. Yolcularınız var mı? Hayır. Hayır. Benim gemim yolcu almaz Bizimki kargo gemisi Yalnız eşya naklederiz Yolculardan gürültü ve dertlerinden daha kolay Geminiz süratli mi? Hmm. Ee, Henrietta gemisi tanınmıştır Saatte 11-12 mil yapar Biz dört kişiyiz Bizi Liverpool'a götürür müsünüz? Liverpool'a mı? Şine desen daha iyi Ben Liverpool dedim Hayır götüremem Götüremezsin Evet götüremem Bordo'ya gidiyorum dedim ve Bordo'ya gideceğim. İyi para teklif etsem? İyi para da teklif etsen Bordo'ya gidiyorum. Peki. Bu geminin esas sahibi kimdir? Onunla görüşelim. Bu geminin esas sahibi benim. Öyleyse bu gemiyi senden kiralamak istiyorum. Olmaz. Gemiyi satın alayım. Olmaz. Gemi satılık değil. Hı hı. Sana başka bir teklif yapayım. Bizi Bordo'ya götürür müsün? Hıh? Adam başına 40 sterlin de versen gene götürmem dedim ya ben yalnız ticari eşya naklederim. Peki adam başına 400 sterlin? Adam başına 400 sterlin mi? Evet 400. Ve dört kişisisiz öyle mi? Evet. Her biri için 400 mü Her biri için 400. Aa, saat dokuzda burada olun hepiniz. Tamam dokuzda burada oluruz. Saat sekiz buçuk otele kadar gider arkadaşları alırız. Yarım saatimiz var da. O gece tam saat 9'da Filyas Fogg ve arkadaşları Henrietta gemisine bindiler. Bir saat sonra gemi Atlantik'e doğru açıldı. Ertesi günü 13 Aralık öğle zamanı Henrietta gemisinin kaptan köprüsünden emirler veriliyordu. Emirleri verenin kaptan olduğu sanılırsa da değildi. Filyas Fogg kumandayı ele almıştı. Yanındaki paraların bir kısmıyla geminin mürettebatını kandırıp kaptanı kamerasına kapattırmış... Ve gemiyi Liverpool istikabetine yöneltmişti. Fırtına olmadığı takdirde 21 Aralık'ta İngiltere'ye varılmış olacaktı. Sivil polis Mr. Fix bütün olanlar karşısında şaşkına dönmüştü. Birçok müşkül durumlardan kurtulmayı başaran Mr. Fogg şimdi de koca bir kemiği ele geçirmişti. Fakat İngiltere bankasından kolaylıkla 55 bin sterlin çalan bir adam pekala bir gemide çalabilirdi diye düşündü. Mr. Fix bir taraftan da üzülüyordu. Acaba Phileas Fogg, Liverpool yerine dünyanın uzak bir yerine giderek izini mi kaybettirmeye çalışacaktı? Bu düşünce onun uykularını kaçırıyordu. 16 Aralık günü geldiği zaman Londra'dan ayrıldıklarının 75. günü olmuştu. O gün geminin çakçı başısı telaşla Mr. Fogg'un yanına geldi. Söylediğinizden emin misiniz? Evet eminim. New York'tan hareketimizden beri tam ateşle gidiyoruz. Kömür azaldı. Üstelik biz Borda'ya kadar yetişecek miktar kömür almıştık. Halbuki şimdi Liverpool'a gidiyoruz. Pekala pekala Çakçıbaşı. Ben bir düşüneyim. Nasıl çare bulabileceğinizi tahmin edemiyorum. Şimdilik sana şu kadarını söyleyeyim. Kazanları tam ateşle çalıştırmaya devam edin. Kömür bitince de bana haber verin. Pekala. Jan buraya gel. Buyurun Mr. Fogg. Gidin aşağıdan kaptanı bana getirin. Peki efendim. Nereye böyle paspartu? Mr. Fogg kaptanı görmek istiyor. Onu getirmeye gidiyorum. Gemide kömür azalmış. Biraz evvel Mr. Fogg'u çarkçıbaşıyla konuşurken duydum. Liverpool'a kadar yetişmeyecek. Sen Liverpool'a mı gidiyoruz sanıyorsun? Nereye gidiyoruz ya? Sen çok aptalsın. Neden? Sonra anlarsın. Hadi git kaptanı çağır. Nerede bu adam bakayım? Kaptan Spidey sizinle görüşmek istiyorum. Asıl ben seninle görüşmek istiyorum haydut herif. Hangi hakla gemiye el koyuyorsun? Bu hırsızlık. Kaptan Spidey şimdi bunları bırakalım da iş konuşalım. Geminizi satın almak istiyorum. Hayır gemi satılık değil. Satılı almam lazım çünkü kömür bitmek üzeredir. Yola devam edebilmek için geminin ahşap kısımlarından bir miktarını yakmak mecburiyetindeyiz. Nasıl? Ne hakla gemiyi yakmaya kalkarsın? 10000 bin sterling değerindedir bu gemi. Öyle mi? Al işte sana tam... 12 bin sterlin. Peki, peki geminin yakılmayan kısmı yine bana kalacak mı? Evet, bütün demir kısımlar senin. Peki kabul. Kaptan Sibidi bu hareketim sizi şaşırtmasın. Ben ayın 21'inde Londra'da olmazsam 20.000 bin sterlin kaybederim. Ayın 21'inde gece saat tam dokuz'a çeyrek kala orada olmalıyım. New York'tan Liverpool'a giden vapura yetişebilseydik bunlara lüzum kalmazdı. İyi ki ben de sizi Liverpool'a götürmeyi reddettim. Şimdi ben. Hem 12 bin sterling kazandım hem de gemi sonunda bana kalacak. Ama şimdi geminin sahibi benim. Onun için hemen işe başla. Geminin bütün ahşap kısımları sökülecek. Demir kısımlar benim. Evet evet yalnız ahşap kısımları sökün ve kömür bitince kazanatın. Ertesi gün 19 Aralık'ta geminin ahşap kısımlarından çoğu yanmıştı. Hem gemiciler hem de Paspartu bütün gayretleriyle bu işte çalışıyorlardı. 20 Aralık geldiği zaman geminin bütün tahtaları yanmıştı. Fakat bu arada İrlanda kıyıları da gözüktü. O gün gece saat 10'da gemi Queenstown'dan geçiyordu. Phileas Fog'un Londra'ya varması için 24 saati kalmıştı. ...halbuki 24 saatte gemi ancak Liverpool'a varabilirdi. Geminin istemi de kalmamış kadar azdı. Mr. Fogg çok üzülüyorum. İşler hep ters gidiyor. Londra'ya varmak için bir günümüz kaldı. Bu kadar zamanda varmamıza da ben imkan göremiyorum. İmkanımız daha bitmedi canım. Bu gemiyle Liverpool'a varmamıza vakit kalmadığına göre... ...başka bir ile gideceğiz. Nasıl? Queenstown'dan Dublin'e trenle oradan da Liverpool'a vapurla. Bu şekilde hareket edersek yarın öğlen de Liverpool'da oluruz. Gece saat 9'a çeyrek kaladan evvelde Londra'da oluruz. Yani şimdi gemiyi terk mi ediyoruz? Evet. Kaptan Spidey buyurun. <gülüyor> Gemi size teslim biz buradan ayrılıyoruz. Bu gemiyle zamanında Londra'ya yetişmemize imkan kalmadı. Sen zararda değilsin. Onu biliyorum. Ahşap kısımları çabucak yaptırır tekrar sefere çıkarım. Size iyi işler. Size de iyi yolculuklar ve başarılar. Hadi bakalım Paspartu. Mr. Fixle Hintli kıza da haber verin. İniyoruz buradan. Nihayet Liverpool'a gelebildik. Saat 12'ye 20 var. Akşam 9'a çeyrek kadar Londra'da oluruz. Liverpool'dan Londra'ya tren altı saatte gidiyor Hemen trene gidelim Ne olur ne olmaz gene bir aksilik olur Bir dakika Sizin adınız Filyas Fogg değil mi? Evet Filyas Fogg zaten biliyorsunuz Kanun adına sizi tevkif ediyorum Neden? Bunu birazdan hapiste öğrenirsiniz Yürüyün ah, Bütün bunlar benim kabahatim Mr. Fogg Bu adamın sizin peşinize takılan bir sivil polis olduğunu söylemedim Sizi banka hırsızı sanıyor Elimizde deliller var Hadi bakalım Hata olduğu anlaşılacak ama beklemeye vaktimiz yok. Gelin bakalım. Polis merkezi burası. Felaket, felaket. Dur bakalım, daha biraz vaktimiz var. Hmm, şuraya tarihi kaydedelim. 80. gün saat 11:40. Geçiyorum. Saat 2.32 dakika geçiyor Mr. Fogg Kurtulduk Mr. Fogg Çok özür dilerim sizden Mr. Fogg Feci bir yanlışlığa hep ben sebep oldum Benim kabahatim Yanlışlık anlaşıldı Size çok benzeyen hırsız tutuldu Artık serbestsiniz Al öyleyse Bu da senin mükafatın <gülüyor> Hadi pasparto hemen Liverpool istasyonuna gidelim. Belki Londra'ya hemen bir tren buluruz. Londra'ya tren bulmak üzere Liverpool istasyonuna geldikleri zaman... ...saat üçe yirmi vardı. Tren otuz beş dakika evvel hareket etmişti. Bu durum karşısında Filyas hemen özel bir tren kiralamak için teşebbüse geçti... Ve tam saat 3'te özel tren hareket etti. Hintli kız avda Fok ve Paspartu kompartımana yerleştiler. Tren Liverpool'dan Londra'ya 5 saatte gidebilirdi. Fakat arada duraklamalar olduğu için Londra'ya vardıkları zaman saat 9'a 10 vardı. Filyas Fok devre alem seyahatini bitirmiş. Fakat 5 dakika geç kalmıştı. Bahsi kaybetti. Bahsi kaybettiğini gören Filyas Fogg, soğuk kalınlığını kaybetmeden kadere razı olarak doğru evine gitti. Fakat bu seyahatinin en büyük kazancı olarak Dilber Hintli kızı beraberinde getirdiği için teselli buluyordu. Derhal Jean Passepartout'u nikah için çağırmak üzere rahip Samuel Wilson'ı yolladı. Passepartout, rahibin evine gittiği zaman rahip evde yoktu. 20 dakika kadar bekledi. Saat sekizi otuz beş dakika geçiyordu. Rahip geldi... ...beş dakika kadar konuştular... ...Baspartu şaşkına dönmüştü. Derhal kapıdan fırladı ve yıldırım hızıyla... ...Filyas Fog'un evine koştu. Patron! Patron! Mr. Fog! Ne oluyorsun Cem? Bu ne telaş? Mr. Fog! imkansız. Nikah olmuyor Neden? Çünkü yarın pazar Hayır pazartesi Hayır hayır bugün cumartesi Cumartesi mi imkansız Evet evet doğru bir gün hata yaptınız Londra'ya 24 saat erken gelmişiz Ama gene vakit kaybettik Reform kulübüne gitmeye 10 dakikamız var Hadi yürüyün yürüyün Peki peki geliyorum çekme ya Hadi çabuk çabuk Sayın Reform Kulübü üyeleri, şu anda saat sekiz. Kırk beş dakika sonra Filiasfok'un burada olması lazım. Aksi halde bahsi kaybeder. Evet. Liverpool'dan saat yedi yirmi üçte gelen trenden Filiasfok çıkmış olsaydı, şimdiye kadar burada olurdu. Hiç şüphe etmeden bahsi kaybettiğini söyleyebiliriz. Fakat daha bekleyelim. Bakın saat şimdi sekizi yirmi beş geçiyor. Yirmi dakika daha var. Biliyorsunuz Filiasfok çok dakik bir adamdır. En son dakikada gelebilir. Böyle olursa da ben hayret etmem Ben onu görsem de inanmam artık Bence mutlaka bahsi kaybetti İngiltere'ye zamanında gelebilecek yegane gemi Çayna gemisiydi Bu gemi Liverpool'a dün vardı Yolcu listesini tetkik ettim Filyas Fokun adı yoktu En az 20 gün gecikme ile karşımıza çıkacak Dediğiniz çıkarsa yarın bankaya gider 20 bin sterlini alırız 9'a 20 var 5 dakikası kaldı sizin kalbiniz biraz çarpıyor galiba Burada bulunanların hepsinin yüzünden belli ama Müsterih olun Bakın tek bir dakika kaldı 15 saniye var 10 saniye 5 saniye 2 saniye Sayın dostlarım işte geldim